Osmanlı padişahlarından birinci Mahmud Medine'ye münevvere gitmişti. O zaman Medine'de harem muhafızı olarak bulunan Hacı Beşir Ağa'ya harem-i şerifte kaldığın bu zaman zarfında fevkalade bir hadise ile karşılaştığın oldu mu diye sordu. Harem-i şerifin bekçisi Beşir Ağa başından geçen bir hadiseyi şöyle anlattı. Ravza-i Cibril kapısı bazı geceler seher vakti açılır. Fakat içeri kimsenin girdiğini göremezdim. Bir defasında kararımı verdim. Her gece sabaha kadar uyanık kalacak ne pahasına olursa olsun gelenin kim olduğunu öğrenecektim. Bir gece kapı yine açıldı. Hemen kapıya koştum. İçeri bir zat girdi. Kim olduğunu sordum. Bana Konya Hadim'de olduğunu ve isminin Muhammed olduğunu söyledi. Ziyaret sebebi nedir diye sordum. Bir gibi hazretlerinin Tarikat-ı Muhammediye isimli kitabını şerh ettiğini, şüphe ettiği bazı yerleri Resulullah'ın bizzat kendisinden öğrenmeye geldiğini söyledi. Kendisini odama götürdüm. Bir müddet kaldıktan sonra benden izin isteyerek ayrıldı. Ben sabah namazından sonra gene odama şeref vermesini rica ettim. Memleketimde imamlık vazifem var. Bana izin ver dedi ve ayrılıp gitti. Bundan sonra da arada sırada gelirdi. Kendisiyle görüşürdük. Birinci Mahmud, Hacı Beşir Ağa'nın ağzından bunları dinledi. Hadisenin doğruluğuna iyice kanaat getirmek için de Memleketin birçok alimleri ile beraber Hadimli Muhammed Efendi'yi İstanbul'a davet etti. Sonra Hacı Beşir Ağa'yı çağırarak gelen topluluğu ona gösterdi. Hacı Beşir Ağa o kadar topluluk içinde Muhammed Hadimi Hazretlerini tanıyarak yanına vardı. Hoş geldiniz dedi. Padişah ve orada bulunan Zevat da hadisenin doğruluğuna iyice inanmış oldular. Allah onların şefaatinden mahrum etmesin. Amin.